Annesiz Civciv Projesi Okulda Annesiz Civciv Yetiştirme TÜBİTAK Projesi uygulandı. Okulumuzda bir öğretmen, birkaç öğrencisiyle Annesiz Civciv Yetiştirme Projesini başlattı. Yumurtadan çıkmış olan civcivler büyümekte, okulun maskotu haline gelmekteydi. Okulun bahçesinde kendileri için yapılan tel kafesinin içerisinde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Dersten çıkan öğrenciler için sevimli arkadaş olmuşlardı. Öğretmen arkadaşlar, öğretmen odasından onlara bakıp plan bile yapmaktaydılar. Bir büyüseler de şu bir ay sonra gelecek olan Ramazan'da şişe saplasak, döndürsek, bir davet yapsak diyerek iştahları kabarıyordu. 15 civciv bir tavuk olursa normal bir iftar daveti verilebilirdi. Hayvanlar gerçekten sevimli hale gelmişler. Gündem onların üzerineydi. Güzel bir gelişme oluyor. Belli ki bu proje başarıya ulaşacak ödül bile alacaktı. Maalesef bu sevinçler Plan ve hesaplar uzun sürmedi. Okula gelindiğinde okulun bahçesinde iki parmağın bile ancak girebileceği tel örgüden sansar girmiş. Şehrin ortasında ve bahçede bulunan sekiz yavruyu katletmişti. Dört yavru da kayıptı. Anneleri olsaydı onları yalnız ve kimsesiz bırakır mıydı? Belki anneleri olsaydı kendi kanatları altına onları alır veya kendini feda ederek bağırtısıyla da olsa çevreyi ayağa kaldırabilirdi. Yetim yavruları kurtlar yani sansar kapmıştı. Üç yavru kaldı. Onların ise ahkibeti şimdilik meşgul. Allah hayvan bile olsa kimseyi annesiz ve sahipsiz etmesin. Anne sadece mideyi doyurmuyor. Aynı zamanda güven, güç, kuvvet ve destek de sağlıyordu. Aslında bu projenin adını değiştirip... ...annesiz civciv yetiştirme projesi yerine... ...anneli civciv yetiştirme veya annesiz civciv yetiştirememe projesi olarak olması daha uygun olur.